Prenses ve Kelebek Ülkenin birinde dünyalar güzeli bir prenses varmış. Prenses sarayda yaşamaktan çok sıkılıyormuş. Arada sırada dışarı çıkıp halkın arasına karışmak ve ülkede özgürce dolaşmak istiyormuş. İnsanların neler konuştuklarını, nasıl eğlendiklerini çok merak ediyormuş. Fakat kral ve kraliçe prensesin dışarı çıkmasına izin vermiyorlarmış. Olmaz! Sen bir prensessin! ''Halkın arasında tek başına dolaşamazsın yavrum.'' diyorlarmış. Prensesle evlenmek isteyen pek çok prens varmış. Saraya her gün biri gelip biri gidiyormuş. Fakat prenses hiçbiriyle evlenmeyi kabul etmiyormuş. Kral bir gün kızını karşısına alarak, ''Güzel kızım, niçin kimseyle evlenmeyi kabul etmiyorsun?'' diye sormuş. Prenses, ''Babacım.'' Bu prenslerin hiçbiri beni mutlu edemez, diye cevap vermiş. Kral derhal bir ferman çıkarmış. Padişahın adamları ülkenin her yanını dolaşarak kralın fermanını duyurmuşlar. Duyduk, duymadık demeyin. Her kim prensesi kendisiyle evlenmeye ikna edebilirse, ülkenin başına geçip kral olacak. Duyduk. Çok duymadık demeyin. Çok uzak ülkelerin birinde yaşayan üç kardeş prens de bu fermanı duymuşlar. Üçü de en güzel elbiselerini giyerek sarayın kapısını çalmışlar. Saray görevlisi kapıyı açmış. Onları sarayın misafir odasına götürmüş. Fakat prenses prenslerin karşısına çıkamamış. Dadısına git sor bakalım dadıcım demiş. Bu gençler beni evliliğe nasıl ikna etmeye düşünüyorlar? Dadı gençlerin yanına gelmiş. Bu sırada prenses de misafir odasına açılan gizli bir pencereden onları izliyormuş. Dadı prensesin sorduğunu prenslere iletmiş. İlk prens, Ben prensim ve çok zenginim. Prensesi çok mutlu edebilirim. Diye cevap vermiş. Pencereden onun cevabını duyan prenses kendi kendine, ''Benim senin parana ihtiyacım yok.'' diye mırıldanmış. Dadı ikinci prens'e sormuş. Prens, ''Ben prensim ve çok büyük topraklara sahibim.'' diye cevap vermiş. Prenses, ''Benim zaten topraklarım var.'' demiş kendi kendine. Sıra üçüncü prense gelmiş. Prens cebinden bir kutu çıkararak dadıya uzatmış. Rica etsem bu kutuyu prensese iletir misiniz?'' demiş. Dadı kutuyu alarak prensese götürmüş. Prenses merakla kutuyu açmış. Kutunun içinden bir kelebek ve kelebeğin yanında da bir not varmış. Notta şöyle yazıyormuş. Prensesim, bu sarayda bir tutsak gibi yaşamaktan sıkılmış olmalısınız. Ben sizin kelebekler gibi özgür olmanıza izin vereceğim. Evliliğimiz bu güzel hapishanenizden kurtulup kırlarda özgürce uçmanızı sağlayacak. Prenses notu okur okumaz odadan çıkıp misafir odasına koşmuş. Kutuyu gönderen prense, sizinle evlenmeyi kabul ediyorum demiş. Prensesin dadısı çok şaşırmış. Prensesim bu gencin diğerlerinden farkı ne? Diye merakla sormuş. Prenses, ah dadıcım demiş. Bu prens hiç kimsenin yapmadığını yaptı beni özgür bırakacağına söz verdi. Yıllardır sarayda çok zengin bir yaşantı sürmeme rağmen her gelen prens bu zenginliği daha da arttıracağını söylüyor. Oysa ben zenginlik değil, bir kelebek gibi hür kalmak istiyorum. Prenses böyle söyledikten sonra pencereye yönelmiş ve gencin verdiği kutuyu açarak kutunun içindeki kelebeği salıvermiş. Kelebek hızla kanat çırparak gökyüzüne doğru yükselmiş.